Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Neşhedü en la ilahe illallah, ilaheden vahiden kahhara, lillunubi settara ve lilluyubi gaffara. Ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana muhammeden abdühülmustafa ve resulühülmüştaba eminühülmuktada. شمس الدها در الدجا نور الورى فكان قاب قوسين وأدنى رسول السكليل إمام الحرمين جد السبطين رسولا بشيرا نبيا أبتحيا قراشي عربي وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين ووزراء الكاملين في أهده ''Hususen minhum alel imamu halifeti Resulillahi alel-Tahkik, Hazreti Ebi Bekir ve Umar ve Usbâne ve Ali'nin Radiyyin Sahihiyyin ve Fîm, ve alel imamînil hümâmîn ve amileynil kamileyn bil kadâîr râdiyeyn ve alel belâîs-sâbirîn, hasibîn ve sîbîn, şubân-ı ve kurrâ te ahl imam ve imam يا امه الجليل المكرمين والعظماء حمزه والاباس وعلى اصائل اصحاب والانصار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايها الحاضرون المحترمون اتكل الله واتي واو ان الله محسنون قال الله تعالى في كتابه العزيز اوذ الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون Sadakallahü'l-Azif, Cenab-ı Hakk'ı dilleriyle tevhid eden, gönülleriyle Allah'a inanan ve Allah'ı seven, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, bu alemde cennet bahçelerinden gül toplayan ve firdefse aladen gül toplayan Allah aşıkları, Hakka talipler, Rıza'ya ragifler, Cemal'e aşıklar. Bil, bul, ol. Bilmeden bulamazsın, bulmadan olamazsın. Bilmek lazımdır. Bilenler buldular. Bulanlar oldular. Öğrenmezsen, bilemezsen bulamayacaksın. Onun için Kur'an-ı Mübi'nin ilk emri Habibi Huda Şefî-i Rûz-Cezâ, Hazreti Mahbûb-i ikra, ikra ayetidir. Yani oku. Malum insanımız Kur'an-ı Kerim'in müzülü yani Allah Kur'an-ı Kerim'i Cebrail'le Cebrail dünyayı inzar etmesi, göndermesi Habibi Huda'ya Ramazan'da başlamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bahsediyorlar. Söylemeden geçmeyeceğiz. Kulağımızda kalsın diyor. Ben Gahr'daydım. gahr Şerif'te yani Mara'daydım. Orada Rabbim'e ibadet ediyordu. Bir zat zuhur etti. Karşıma geldi bana dedi ki ikra ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben ona dedim ki ma bir kariyim, ben okumak bilmiyorum dedim beni kucakladı aldı ve sıktı sonra bıraktı sonra ikra ya Muhammed oku dedi ben yine okumak bilmiyorum ma ene bikariyim beni yine kucakladı sıktı ve bastı yine bıraktı sonra tekrar oku ya Muhammed dedi ben yine okumak bilmiyorum dedim Fagata Aleyhis beni öyle bir sıktı ki kemiklerin birbirine geçti. Bu kimdi? Sıkan bilir misiniz? Zümirra olan Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Zümürre demek kuvvet sahibi demek. Kavmi lütü de halak etmek için yedini vurduğu vakitte elli iki kareyi semaya kaldır başlığa getirdi. O kadar kuvvetlidir. Bir ses öyle, bir ses sayhası kafi. Bak sureyi aslında okuyorsun da farkında mısın bilmiyorum. Ve bazen ma'alakamim badi'mimin cünnebinel sema'i ve vaku'n-nucubin inkıtat illa sayhatu vahide. Bir sayhası kainatı yıkabilir. O kadar kuvvetli. Bunlar 4 melektir ki meleklerin peygamberidir. Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam 4 melek bunlar. Allah'ın 4 meleği var. Sonra Hamletul Arş'ı var. Dedi Sonra ikra bismirabbike'llezî halak ve bu Sür-i nazil oldu. Oku, oku, oku. Okumakla kalma, anla. Anlamakla kalma. Amir ol, yap. Yapmakla kalma, ihlas ile yap. Dünyayı iyi bil, aldanmazsın. Ahireti iyi bilirsen aldatmazsın. Çünkü üzerine kadar hayır ve üzerine kadar şer, mutlaka kişinin önüne getirilecek. Ve hesabı sorulacaktır. Zerre kadar şerden mesuliyet, zerre kadar hayırdan mükafat göreceksin. Onun için günahlarına tövbe istiğfar ile bu aylar tövbe istiğfar aylarıdır. Ve ümmeti Muhammed'in Allah indinde affına şayan olan aylardır yani. Affı affı ilahiyenin müminlere bahçolunluğu aydır. Hatta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerler ki, Ramazan-ı Şerif'te tabii oruçta müminler. Orucunu yedi ağzana tuttur. Oruç, yemek içmekten kendini men etmek, bir de cinsi münasebetten beri olmandır. Bu avam orucudur. Bunun daha tepkinde bir oruç var. Böyle yapmakla beraber gözünü halamdan, kulağını gıybet dinlemekten, lisanını küfür söylemekten, gıybet söylemekten, Kötü sözler konuşmaktan, lisanını tathir etmek ve lisanını ile silemekle orucu. Yine ayakların hayra gitsin, şer yerlere gitmesin, şerlere gitmesin. Bak aç kaldın ve açlığın ne demek olduğunu öğrendin, tattın. Bil ki böyle açlar var bu alemde. Yine açlığı ve suzuluğu tattın, meşakkatı gördün değil mi? Hep dünya böyle gitmez, meşakkatlı günler. Ekmek bulamayacağın günler, su içemeyeceğin günler olur. Onları sana Allah tattırdı. Bunlardan ibret al. İbretsiz göz, insanın başında düşmanı gibidir. Yani gözün ibretsiz mi, başında düşmanla taşıyorsun. Yine açlığı ve susuzluğu tattın, yarın yövme kıyamette bütün nas aç ve susuzdur. Oruçlanlar, yetim giydirenler. Aç doyuranlar, onlar Allah'ın sofrasındadır. Onun için Cenab-ı Hak en bir. her ibadetin sevabını Allah beyan etmiş, orucun sevabını gizlemiştir, bana ayet demiştir Cenab-ı Hak. Bana ayet orucun sevabı. Hatta böyle yedi azasıyla oruçlanlar, yine daha onun da tefkünde var. Kalbinde hak sevgisinden Allah'tan başka bir şey. Hepsini çıkarmış ve hakatan bir teslimiyette bağlanmış. Bunlar havas havası orucudur ki Bunlar hakkında Mahkeme-i kürada hesap yoktur Bunlar doğru cennete giderler Onlara sorulduğu vakit de, Hesap gördünüz mü, Kitap, kitaplarınız okundu mu Hesap gördü mü Biz dünyada Allah'a gizli ibadet ettik Allah bizi Gizli olarak cennete getirir derler Çünkü dünyada her ibadete riya girer Oruç ibadetine riya girmez Ben karım doyurup buraya çıksam Sen benim halime vakıf diyesin Allah bilir sen karnı doyurup buraya gelsen ben de senin haline vakıf değilim. Allah ile kul arasında her ibadete riya girebilir. Oruca, oruçta riya yoktur. Oruç Allah esindir. Allah Allah. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selam buyuruyorlar ki Allah ümmeti Muhammed'e birçok iltifatı vardır. Ramazan'da beş büyük iltifatı vardır. Bu iftar vakti yok mu? O iftar baktı. iftar baktı. Yüzler sararmış, dudaklar çatlamış, susluktan, açlıktan Sallanıyor, dişini sık biraz, sabret, meşakkate alış, nefsine gem vurmayı öğren. Oruçtan bir adam nefsine gem vurmuş olur. O vakit insan olur. Nefsine gem vurmayan haymandan hiçbir farkı yoktur. Oruç insana hürriyetini, hürriyetini elde ettirir, vücut hürriyetini. Ve illa nefsin mahkumu olursun. Nefsinin eşeği, şehvetin uşağı olursun sonra. Zahirde hür gönülüsün, hakikaten mahkumsun. Kimse sana insanlığını ve hürriyeti, hürriyeti insaniyet talep ettirmektedir. Allah birçok ikramları var Allahu Teala'nın. Ve ente udunimetallah ila tusu Allah'ın bir tane nimetini sayamazsın Allah'ın vermiş olduğu nimetleri. Hangi nimetini sayacaksın yani? Her tarafın her tarafın balık denizdeki bulunan balığın etrafı suyla çevrili olduğu halde balık bir haberdir. Etrafındaki nimetten senin de öyle ve benim de öyle. Her tarafı nimet ilahi çevrilmiş İşin farkında bile değiliz. Ne vakit elimizden çıkacak bunlar? Çıktığı vakitte anlıyoruz. Dişinin kıymetini dişin çıktıktan sonra önerirsin. Gözünün kıymetini gözünün görmesi ağırlaştı mı? O vakit öğreneceksin. Midenin kıymetini miden hazmetledi mi öğreneceksin? Sıhhatının kıymetini hastalığında. Boş zamanının kıymetinin meşgalende. Hayatın kıymetini ölümde. Eyvah! Kafayı itemeşire vurduğun vakitte iş bitti. Cansat kapıya girecek yakında. Ne padişah der, ne peygamber der, ne hükümdar der, ne, ne hoca der, ne hacı der. Mutlaka ondan karşılaşacaksın. Karşı karşıya geleceksin. Cansatla karşılaşacaksın. Cansattan muradın tabuttur. Arifler, aşıklar, Allah'a inananlar, o gün bayrama erecekler. Bayram. Fekat, Ömür sermayesini yiyenler, isyanda vakıtlarını geçirenden Allah'a çok ayıklanacaklar, ellerini ısıracaklar. Fakat ne yazık ki artık bu pişmanlık onlara hiçbir fayda temin etmeyecektir. Allah'a nimetleri çok. Birer birer salimeye hacet yok. Bir göz ki olmaya ibret anı nazarında, ol nedir sahibinin baş üzerinde. Bir kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden, akıdana kurşunu hemen deliğinde. Cami kapısı bilmin ayağı kes. Hayır Hasanat'a koşmayın ayağı kes. Yardıma uzanmayan eli kes. Senin düşmanındır. Üzerine taşıma onları. Allah nimeti çok. Ramazan'da böyle taşmakta. Ramazan'da taşıyor Cenab-ı Hak. Taşırıyor böyle. O iftar vakti olduğu vakitte her kimsenin Allah ile arasında 70 bin perde vardır. Bu perde pencere perdesi değil. Manevi bir perdedir. Bu perdeleri yırtmak için uzun seneler çalışmak lazımdır. Buna etvar-ı seb'a derler. Yedi tavur. Tasavufta bununla çalışır bir kimse o perdeleri yırtarak Allah'a mülakat yapar değil mi? 70 bin perdedir. Kasama ki o iftar sofrası başında boyunu bükük Allah'a kalp bağlanmış hak sevgisiyle, hak korkusuyla, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiva ile yemiyorsun, bekliyorsun değil mi? O anda perde yoktur Allah ile senin aranda. Diyor ki Cenab-ı Hak iste vereyim kulum diyor. Bu ganimeti bir daha bulamazsın. Ölenler bizim gibi yaşayanlardı. Onlar da dünya mücadelesine, mücadelesine girmişlerdi. Birbirleriyle dünya için çarpışıyorlardı. Öldüler ve gittiler bizden ver. Bu cami kaç daha doldu ve boşaldı? Bu dünya kaç daha dolup boşaldı? Öyle 10 bin senelik hadise değil dünyanın varlığı. 6 milyar 29 milyon senedir. Öyle diyor İbn Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekke'sinde. Kaç daha doldu boşaldı dünya? Sen ben gökte bulunan yıldızlara birer, bir, bütün insanları birer taksit meseler, yıldızlar artar, insanlar daha azdır. Allah'ın kudretini biliyor musun? Kubrat'in. Allah seni çağırıyor şimdilik. Rahmetine, mağfiretine, cennetine, cemaline çağırıyor Allah. Bunu kaçırabilir misin mühemi olan kimse? Bir zulüm görsen, bir hakaret görsen sakın cevap verme, orucunu iptal etme. Orucun sevabı gider çünkü. Çok adam var, aç durur, Oruçlar aç aş durur, açlı yanına kar kalır. Sevap alamaz. Zulüm görsen, bir kimseden hakaret görsen, arkadaş ben Müslümanım, ben oruçluyum, ben seninle uğraşamam deyip oradan uzaklaşman lazım gelir. lisanla oruç tuttur. Ve lisanını zikrullah ile süsle. Ey başımda akılım var diyen, mümin kardeşim, belki son Ramazan'ımızı geçiriyoruz. Bunu unutma, kafandan çıkarma bunu. Geçen Ramazan burada, Kıyama ve kıraata devam eden, Allah'a sece eden, Allah'a oruçlan mümin kardeşlerimiz vardı. Hepsini onların gönderdik ebedi aleme. Bu Onlar gelip geçtiler bu adam, biz de gelip geçeceğiz. Bunu hatırına hiç çıkarma. Ölümü unutmazsan fenalık yapmayacaksın. Allah'ı unutmazsan fenalık yapamayacaksın. Unutursan yaparsın. Bütün fenalıklar iki şeyi unutmaktan gelir. Biri Allah'ı, biri ölümü. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ilahiyesi ramazında taşar. Hatta Davud-u Hazretleri ki tabiinden kendisi diyor ki Ramazan'ın ilk akşamıydı dillerin tarif edemeyeceği güzel güzel bir takım hanımlar gördüm. Diller tarif edemez o kadar güzel nurani kişiler gördüm ve onlara sordum. Dedim ki siz hangi peygamberin ailesi hangi velinin kızısınız diye sordum. Dediler ki biz veli ve peygamber ailesi değiliz. Ya nesiniz siz? Ramazan'da oruç Allah bizi hazırladı. Bu aleme gelir gelmez bizi onlara nikahlayacak. Hani burada güzel bir şey var da, güzel bir kısa var, onu da söylemeden geçmiyorum. Hatırma geldi şimdi. Hazreti İbrahim etem e dedi, dedi ki, Büyük Veliyullah'tan, Ya Rabbi, ahirette benim eşim kim olacak dedi. Bana onu göstersene dedi. Cenab-ı Hak ona ilham etti ki, senin, Ahiretteki ailen selamet sevda diye bir hatun vardır. Çobanlık yapar. O senin ailendir dedi. İbrahim Ethem dedi. sultanı yani padişahı. Sonra gönül sultanı oldu. Ve Cenab-ı ona yerini tarif etti. Selam, sevda, Selamet-ü sevdanın yerini tarif etti ailesin. Gitti gördü. Baktık ibadet yapıyor. Hem koyunlarını otlatıyor. Hakır görmez çobanlığı. Cümle enbiya koyun gütmüştür. Çobanlık yapmıştır yani. Mesleki enbiyadır. Merhaba İbrahim dedi merhaba dedi. Elimi diyor omuzuna atmak istedim. Ailem ya ahirette döndü bana dedi ki o ahirette dünyada olmaz öyle şey <gülüyor> dedi diyor. Çek elini omuzumla diyor. Yani, hoşuma gitti, kısa aklıma geldi. Onun için müminler için bak şimdi anlatacağım. Ramazanın her o iftar gecesi Allahü Teala Peygamberimiz diyor ki Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e benim ümmetim bunu hazırla diyor. Her iftar gecesi o iftar anında Cenab-ı Hak rahmet nazarıyla nazar eder. Oruçlu müminlere. Aman orucunun sevabını iptal etme. Efendim işte kadınlar çıplak yüzü... Allah senin gözüne kapak yaratmıştır. Kadın kapatmıyorsa sen gözünü kapatırsın. Boynun dönmüyor değil ki. Bu tarafta bir Allah'a men ettiği bir şey görürsen kafanı bu tarafa çeviriverirsin. Kazık gibi olsaydı, boynun çevrilmeseydi ya gözlerinin kapağı olmasaydı bu sözleri bana sen söyleyebilirdin. Oruçlarınızı iptal etmeyiniz. Helal lokmayla açın. Helal lokmayla oruç tutun. Fakir fukara Müslümanlara, ibadullah'a yardımda bulununuz. Bak aşırı tattık. Kış gününde soğuğu tatmak istiyor musun? Pencereleri açık bırakmış evde oturacaksın. Yahut yalınayak biraz kara doğru bas böyle birkaç adım. Git karın üstünde böyle. Niye diyor musun? Tat çıplak ayaklı müminlerin halini. Penceresinde camı olmayan müminlerin haline vakıf ol. Onun için camları aç öyle otur bir müddet. İşte ben oruçta Allah sana tattırıyor bunu. Padişah da tattırıyor. Padişah da aç kalıyor. Aşırı ne bakıldığını öğreniyor. Zengin fakirin haline olur Bir sırrı da bu. Binlerce sır var. Her binler sırda binlerce sır var gene. Sıfatullah'tır oruç. Sıfatı melaikedir. Yemez içmez. Ne mutlu oruçlanlara, ne yazık tutmayanlara. Vah vah vah üzülürüz. Allah onları da nasip Allah onlara da nasip etsin. Allah onlara da orucun lezzetini ve tadını tattırsın. Yazık tutmayanlara. Kardeşlerim, aman Allah yoluna, Allah yoluna, Allah yoluna yürüyünüz. Sırat-ı mustakime Kur'an yoluna geliniz. Kötülüklerden, isyandan bir şey çıkmaz. Hiçbir zevk yoktur olur. Hep onun altında nedamet vardır. Ahuvah vardır. İbadetin altında sevgi vardır. Sefa vardır. Zahiren Zahiren ağır görünür. Fakat o zevk nerede var? Oruçtaki zevk hakikaten aç. Ağır bir ibadet. 17 Ramazan Bedir Muharebesi'nde oruç farz olmuş. Meşakkatli bir iş. Ama bunun altındaki zevk nerede var? Oruçtan, oruç, oruçtan zevk zevkan adam hangi zevke bunu değişebilir? Soruyorum sana. Allah tattırsın zevkini. Namazın, zikrullahın, Kur'an okumanın, hayır yapmanın, gözleşi silmenin, aç doyurmanın, çıplak giydirmenin Allah tadını tattırsın. ''Kaç kişinin göğününü aldın? Kaç tane bir giydirdin bakayım? Zenginim.'' diye sana soruyorum. ''Kaç garibin göğününü aldın? Kaç yetimi doyurdun? Yarın öbür gün sen de gözlerini kapayacaksın, senin de evlatların yetim kalacak ortada. Belki bu seferki evladın sürünmez ama torunun sürünebilir yani. Hep fakirler fakir değildi. Allah zenginleri fakir fakirleri zengin eder. Akşam sabah sabah akşam olur, kış yaz yaz kış olur. Aziz zelil, zelil aziz olur. Galipler mağlup, mağluplar galip olur. Bir tebiye duran Allah-u Hazretleri'dir. Geçiyoruz. Ramazan ilk akşamı Cenab-ı Hak nazar eder. Rahmet nazarıyla ile ümmeti Muhammed'e peygamberimiz söylüyor. Allah diyor bir kuluna nazar ettiği vakitte rahmet nazarıyla bir daha onu azaba koymaz. Azap etmez ona. Çünkü Cenab-ı Peygamber buyurdu ki bir kimse bayram sabahına çıktı mı Ramazan'ı ehya etmiş, orucunu tutmuş. Salatını yerine getirmiş, zekatını vermiş, ibadetini yapmış. O adam, Allah'tan da sevabını ümiderek bunu yapmış. Rabbim beni affeder, Rabbim bana sevap bundan diye böyle ümit etmiş. <gülüyor> Tertemiz, anasından doğduğu geçmiş günahların kafesi ap olmuştur. Allah, Allah Resulü Muhammed Mustafa böyle söylüyor. Böyle tefşir ediyor, böyle müjdeliyor. Cenab-ı Hak Emre Ferman buyurur. Rahmet Nazarele Bakar bir daha... Bir kula Allah rahmetinize bakarsa bir daha o kulu azap etmez. İkincisi meleklerine emre ferman buyurur. Bunlar için istiğfar ediniz diye. Oruçla müminler için melekler istiğfar ederler. Hepsi ayette sarahatla vardır Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü günahları yazılmaz. Geçmiş olan günahları silinir. Kul hakkı, hayvan hakkı, kafir hakkı müstesnadır. Tekrar ediyorum bir daha söylüyorum. Kul hakkı, kafir hakkı, yani İslam hakkı, kafir hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Hayvan hakkına riayet, kafirin hakkına riayet et, ümmeti Muhammed'e eziyet cefa edip onların ahını alma. Ahedinin iki kısmı bireye gelmez. Allah kendi hakkından vazgeçebilir, fakat kul hakkından vazgeçmez, kul hakkından vazgeçmez. Onun için kime vurdunsa git, rızalı kal. Kim malını aldınsa, mal, mülk, para, kasa geçmediği gibi bir gün gelecek, o gün gelmeden git onun hakkını eda et oraya ver. Aklın başındaysa, sözümü tutuyorsan, hak ve hakkat arıyorsan, Allah rızasına talipsen, Hz. Muhammed'in yoluna gitmek istiyorsan böyle yapacaksın. Dördüncü Cenab-ı Hakk buyurur, cenneti zeynetlerin der onun için, cenneti. Gideceği cennete zeynetlenir. Beşinci zırhı rızayı rahmana irşir. Çünkü Cenab-ı Hak oruç Allah içindir, Allah onun mükafatını verecektir. Ya Rabbi, dillerimiz oruçlu. Sen eğer istemeseydin biz senin beytine bugün gelemezdik. Bize muhabbetin var ki bizi huzuruna, beytine, evine, camiine, mescine bizi kabul ettin. Bize ayetinle ve Habibinin mübarek sözleriyle hitap eyledin. Ya Rabbi bizi buradan boş çevirme. Biz kulken kapımıza gelen misafirimizi ikram ederiz. Sen kerimsin ikramını bekliyoruz. Sen muhsinsin ihsanını biliyoruz ya Rabbi ihsanına ve ikramına talibiz. Affattan zevkar. Vallahi veliullahdar-ı selam ve ihtimam inşallah